Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Almanya Başbakanı Angela Merkel, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Petersburg İklim diyaloğu toplantısında yaptığı konuşmada, Covid-19 salgınına rağmen iklim değişikliği krizinin de unutulmaması gerektiğini vurguladı. Ülkesinin 2030 emisyon azaltım hedefini 1990'a kıyasla 55'ten 65'e çıkardığını, Ve net sıfır hedefini 2050'den 2045'e çektiğini aktaran Merkel, özel sektörün küresel olarak iklim değişikliğine karşı yenilenebilir enerji yatırımı yapması gerektiğini vurguladı. Merkel, salgın sanayileşmiş ülkelerde büyük bütçe gerginliğine neden oldu. Fakat iklim değişikliği girişimlerinde kesintiye gidemeyiz dedi. Yeni iklim hedeflerinin sadece yeni bir hedef belirlemekten ibaret olmadığını belirten Merkel, Hedefler tutturulmazsa hükümetin acil durum programları açıklaması gerektiğinin altını çizdi. Almanya Başbakanı Merkel iklim değişikliği konusunda dünyanın dört bir yanındaki gelecek nesillerin iyiliği ve dramatik sonuçları sınırlamak için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmemiz çok önemli uyarısında bulundu. Merkel iklim değişikliğinde küresel bir karbon fiyatlandırma sisteminin de iyi olacağını sözlerine ekledi. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Türkiye Ormancılar Derneği Rize'nin İkizdere ilçesindeki Cevizlik Köyü yakınlarında açılmak istenen Taş Ocağı'na ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada da ülkemizin en güzel ve doğal zenginlik açısından en varsalı yörelerinden birinde yöre halkının haklı olarak karşı koyduğu bu doğa düşmanı projenin derhal iptal edilmesi gerekiyor dendi. Son yıllarda inşaat sektörünü ucuz ham madde beslemek için Açılan taş ocaklarının sayısının hızla arttığına dikkat çekilen açıklamada yer seçiminde kamulaştırma bedeli ödememek için genellikle ormanlık alanlar ya da dere yatakları tercih edilmektir bilgisi paylaşıldı açıklamada bu tercih nedeniyle. Kamu kurumları ve şirketlerin ekonomik maliyeti bir miktar düşse bile bu uygulamanın ekolojik ve sosyal maliyetleri çok yüksek dendi. Metinde böylesine dik ve sarp ve ormanlarla kaplı köy yerleşimlerinin ortasında ve tarım alanlarına neredeyse bitişik bir alanda taş ocağı işletmesi açılmasının daha başlamadan çeşitli çatışmalara yol açacağı biliniyor ifadeleri kullanıldı. Taş ocağının gerekçesi olarak İyidere ilçesinde yapılması planlanan lojistik merkez ve liman gösteriliyor ancak... Bu lojistik merkez ve limanın ÇED raporunda proje kapsamında herhangi bir malzeme ocağı işletilmesi veya hazır beton tesisi kurulması planlanmamakta ifadelerinin yazdığı hatırlatılan açıklamada. Böylece hem lojistik merkez ve limanın ÇED raporuna aykırı hareket edilmiş hem de hukuki bir temeli olmayan bir gerekçeyle Orman tahribatının önü açılmış olmakta dendi. Taş Ocağı proje tanıtım dosyasında proje alanın tamamının orman olduğu yazarken Ocak ayında tarım alanları için acele kamulaştırma kararı verildiği belirtilen açıklamada dolayısıyla proje tanıtım dosyasında yeterli inceleme yapılmadan hazırlandığı anlaşılmakta dendi. Açıklama Türkiye Ormancılar Derneği ülkemizin en güzel doğal zenginlikleri açısından en varsıl yörelerinden birinde Yöre halkının haklı olarak karşı olduğu bir doğa düşmanı projenin derhal iptal edilmesi gerektiğini beyan etmekte. Yöre halkının haklı mücadelesini tüm benliğimizde ve mesleki duyarlılığımızda destekliyoruz ifadeleriyle sona erdi. Malatya Çevre Platformu Yürütme Kurulu kentteki çevre talanına ilişkin kamuoyuna bir açıklamada bulundu. Açıklamada Malatya'daki HES'lere, JES'lere, mermer ve taş ocaklarına, kireç kuyularına, tuğla, kiremit ve çimento fabrikalarının faaliyetlerine dikkat çekildi. Kentin önümüzdeki dönemde büyük çevre sorunları yaşayacağını belirten açıklama, Malatya'nın başta Hekimhan, Arguvan, Pütürge, Doğanşehir, Akçadağ, Yeşilyurt, Dağrende, Kuluncak, Arap Yazıhan ve diğer ilçeleriyle köylerinde yeni maden aramalarıyla vahşi madencilik, taş ve mermer ocakları, Ve kireç kuyuları açılmasıyla Meralar'ın kiralanması adı altında önümüzdeki dönem Malatya'da yaşatılacak rant ve çevre alanına karşı çıkmaya bizler devam edeceğiz demiş Malatya Çevre Platformu. CHP Manisa Milletvekili ve Tarım ve Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Bekir Baş Evirgen. Gidiz nehrine dökülen Alaşehir çayındaki kirliliği gündeme taşıyor. Ege bölgesinin en önemli tarımsal su kaynaklarından olan Gediz Nehri'ne dökülen, Alaşehir Çalayı'ndaki kirliliğin uzun zamandır mevcut olduğunu söyleyen Başevirgen, Sarıgöl'den başlayıp Salihli'ye kadar uzanan bu çayda kirlilik uzun süredir mevcut. Asıl sorun denetimsizlik dedi Bekir Başevirgen, Sarıgöl'ün evsel atıkları da dahil bütün atıkları tamamen bu çaya akıyor. Tarış'ın Alaşehir'deki fabrikasında arıtma var ama diğer işletmelerde yok konserve, yiyecek ve gübre fabrikaları gibi işletmelerin atıkları da Alaşehir çayına döküyor. Ne yazık ki hiçbir işletme denetlenmiyor, dedi. Milletvekili Bekir Başevirgen, ovanın göz göre göre ölüme terk edildiğini söyledi ve bu kirliliği görmezden gelmeye devam edersek bedelini çok ağır öderiz. Gediz Havzası'nın hedeflenen hali bu yaşanan durum olmadığına göre, Bunca yıl eylem planı adı altında hangi çalışmalar yapıldı? Eylem planı her ne kadar Gediz Nehri'nin islahı için hazırlanmış olsa da gelinen nokta durumda içler acısı. Bakanlık tarafından dişe dokunur hiçbir çalışmanın yapılmadığı ortada. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı'na bir kez daha seslenerek bu kirliliğe bir an önce son vererek çalışmaları yapmalarını ve projenin gerçekten uygulamaya geçilmesini sağlamalarını ivedilikle talep ediyoruz diye konuştu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegelin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesnan Uygar Özel Sadece bugünkü değil